Bedir Harbi'nin öncesindeki gelişen bir takım olaylardan bahsetmiştik. Özellikle Kureyş'in, Kureyş'li kafirlerin, yani müşriklerin ne kadar böyle rahatsız oldukları, öfkelendikleri, adeta paçalarının tutuşmasından bahsetmiştik. Kureyş'in Haşim oğullarından gelen e, kabilesinden bu binti Abdil rüyasından bahsetmiştik o rüya kureşi adeta bitirmişti yani kureş hakkında müşrikler hakkında bir savaş olacağı ve nihayetinde bu ileri gelen zorbaların bu zalimlerin eninde sonunda öldürüleceği haber veriliyordu rüyada. Bu rüya gerçekleşmişti. Ama savaşın asıl sebebi, Bedir savaşının asıl sebebi, aleyhissalatu ve Ebu Sufyan'ın kervanına Ebu Sufyan'ın kervanına pusu kurmak, yani ona, onu ele geçirmek kastıyla çıkmıştı. Nihayetinde O iki taif eden Yani ayette geldiği üzere Ya o kervan Ne geçirecekler Ele geçirecekler Onlarla karşı karşıya geleceklerdi Yahut da Kureyşli Müşriklerle Ebu Sufyan'ın komutasındaki Onun liderliğindeki Ve içerisinde Yüz bin Dinardan daha fazla Kıymetli mal olan o kervan, Allah'ın dilemesiyle Müslümanların elinden kaçıp gitmişti. Ama müşriklerle, o zorbalarla bir araya gelmişlerdi. Bedir'de. Ebu Sufyan bunu akıllıca yapmıştı. Sürekli Müslümanlardan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından bilgi alıyordu. Gelene gidene soruyordu. Yollarda karşılaştığı kimselerle. Ve onun için akıllı davranıp Bedir'e inmiş ve Bedir'de daha önce Müslümanların grubundan Taifesinden Medine'den gelen iki tane e, develi, binitli adamın oraya uğradığını sonra da orayı terk ettiğini haberine alınca Bedir'e gelmiş ve Bedir'deki o hayvanların Yani develerin affedersiniz dışkıların içerisine bakmıştı. Dışkıların içerisinde de Medine'den gelen binitler olduğunu, develer olduğunu anlayınca paçayı ele vermemek için, yakalanmamak için sahil yolunu tutup kaçıp gitmişti. Ve bu arada müşrikler biliyorsunuz bu kervanı korumak amaçlı, maksatlı büyük bir ordu hazırlamışlardı. O Akile binti Ebne Akile binti Abdulmuttalib'in rüyası gerçekleşmişti. Kureyş bu şekilde kardeşlerim müşrikler bu şekilde e, hazırlıklarını yapmışlar ve ilerlemişlerdi. Bu arada bugünkü konumuz önce dersimizin numarasını söyleyelim. Bu 32 no'lu konu, 32 no'lu konunun 66 Taksim 2 numaralı dersi. Bu arada Müslümanların ordusu Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı o değerli kimseler ne yapıyordu? Biraz şimdi oradan bahsedeceğiz. Medine ordu, ordusu kardeşlerim yani Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ashabı çölleri dağları, tepeleri aşarak yoluna devam ediyordu. Yani Bedir'e doğru ilerliyorlardı. Aleyhissalatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin vadettiği günlerin geleceğini hissediyordu. Bunun hissindeydi. Ve sürekli o da haber alıyordu. Gelenden gidenden haber alıyordu. Yani Ebu Sufyan ne yaptı? O çok değerli hazineleri içerisinde ba barındıran kervan ne durumda? Kureyş'e ait kervan ne durumda? Onun haberlerini soruyor. Bu arada müşriklerden de haber almaya çalışıyor. Onlar çünkü ordu halinde Müslümanların karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Onların haberlerini sürekli almaya çalışıyordu. Aleyhisselatü Vesselam şöyle düşünüyordu kardeşler. Eğer Müslümanlar Zafer kazanırlarsa bu zayıflık içerisinde çünkü onların adedi azdı. Güçleri zayıftı. Bu zayıflığa rağmen eğer zafer elde ederlerse Allah'ın yardımıyla belki müşrikler Medine'ye yönelecekler ve Medine'nin etrafındaki surlara kadar Medine'nin etrafındaki sınırlara kadar gelecekler ve orada Medinelilerle Medine'li Müslümanlarla ta ora orada savaşmaya cesaret edeceklerdi. Belki de böyle şeyler olacaktı. Buna bunun karşısında Alihi sallahu aleyhi ashabıyla istişare etmeyi hiç ihmal etmiyor. Birinci istişareyi daha yola çıkmadan Medine'deyken ashabıyla mutlaka istişare ediyor. Onu daha önce aktarmıştım. Bir de ikinci bir istişaresi var. Artık Medine'den dışarı çıkmış. Med Bedir'e doğru yolanıyor alıyor. Savaş kaçınılmaz bir halde ve ashabıyla istişare ediyor. Ahmet İbni Hanbel'de ve diğer kitaplarda rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Abbas'tan buralar gerçekten çok etkileyici diyor ki Abdullah İbni Abans Kureyş'in diyor kervanlarını koruma adı altında koruma amaçlı orada hazırlayıp harekete geçtiği haberi gelince diyor aleyhissalatü vesselam insanla Allah ashabıyla istişare etti ve onlara Kureyş'in haberlerini Kureyş'te bu müşrik kimselerin haberlerini bildirdi sonra sonra Ebu Bekir Sıddik radiyallahu anh ayağa kalkıyor. Aleyhissalatü vesselam güzel, güzel söylüyor, bir şeyler söylüyor. Sonra yani teklifini sunuyor, görüşünü belirtiyor. Ömer Ebn Khattab kalkıyor aradan zaman geçince. O da aynı şekilde güzel şeyler söylüyor. Sonra Miktade bin Amr radiyallahu anh kalkıyor ve diyor ki Ey Allah'ın Rasulü Allah'ın sana gösterdiği şeyi icra et. Yerine getir. Biz seninle beraberiz diyor. Vallahi diyor biz sana beni İsrail'in peygamberleri olan Musa'ya dediklerini demeyeceğiz. Onlar ne demişti? İzheb ente ve rabbuke fe qatila inna hâhuna qa'idun Ey Musa sen ve Rabbin gidin. Savaşın. Biz burada oturacağız diyor. Subhanallah. Ashab diyor ki, a.s.m.'in ashabı, beni İsrail'in Musa'ya söylediğini biz sana söylemeyeceğiz. Onlar böyle söylemişlerdi diyor. Lakin sen git, yani sen savaşa çık, Rabbin de çıksın, biz de sizinle beraberiz diyor. Ashab, radiyallahu anhim, biz de sizinle beraber savaşacağız. Seni hak ile gönderene yemin ederim ki, eğer sen bize Berkil Gımad denen bölgeye götürsen ki burası Yemen bir e, görüşe göre Yemen'in en ucura köşesi veyahut da Habeşistan tarafı. Oraya kadar sen bizi götürecek olsan elbette biz seninle seninle mücadele ederiz oraya kadar gideriz. Ta oraya ulaşıncaya kadar bunun için mücadele edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu miktadın sözü üzere hayır olur inşallah diyor ve ona dua ediyor. Seviniyor yani. Sonra devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam istişareye. Bakın bir peygamber istişare ediyor. Burada çok önemli bir nokta var. Önemli bir nokta var. Müslümanların işleri hep meşbere ile. Ayet diyor bunu. Ömruhum beynehum şuura. Onların işleri aralarında şuura ile. Görüşmezsek, danışmazsak, istişare etmezsek pişmanlık gelir. Önce istişare edecek insan işlerini özellikle de aklı selim, ilim sahibi, ahlak sahibi, salih kimselerle ondan sonra karar verecek. Sonra Rabbine münacaat edecek, dua edecek. Geleceği üzere ve selam'ın yaptığı gibi. Evet. Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar diyor bana tavsiyede bulun bana bir öneri getirin diyor. Bununla ensarı kastediyordu diyorlar. Bununla ancak ensarı kastediyordu. Onlar adet bakımdan çok idiler. Onlar akabede ensar akabede Aleyhisselatü Vesselam'dan beyat etmişti. Yani her şeye rağmen aleyhissalatü vesselam'ın koruyacaklarının sözüne itaat edeceklerini dair beyat vermişlerdi, söz vermişlerdi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü biz sen bizim beldemizde yani Medine'ye gelinceye kadar senin korumanla meşgul değildin. Yani sen bizim zimmetimizde korumamızda değildin. Ama sen bizim beldemize Medine'mize geldin sen bizim zimmetimizde korumamızdasın. Çocuklarımızdan ve kadınlarımızdan Yana yani onlara Karşı düşmana karşı Engel olduğumuz şeylere Sana da engel olacağız Yani onları koruyacağız demek istiyor Onları koruyacağız seni de koruyacağız Onları koruduğumuz gibi daha doğrusu Seni de koruyacağız diyor Ali Aleyhissalatü vesselam Ensardan yana biraz endişesi vardı Çünkü Çünkü Medine'de olsa, Medine'de, Medine'ye savaşa, Medine'ye savaş için gelen veyahut da hücum için gelen, oraya saldıran kimselere karşı ensar yardım edecekti aleyhissalatü vesselam'a. Ama Medine'nin dışarısına çıkartmıştı ensarı. Yani kendileriyle belki de alakası olmayan bir düşmana götürmüştü onlar. Memleketlerinden, beldelerinden, Medine'den onları çıkartmıştı. Dolayısıyla endişe ediyordu aleyhissalatü vesselam. Bundan dolayı özellikle onlarla istişare ediyor. Aleyhissalatü vesselam bunları söyleyince yani benim bana bir öneri getirin deyince Ensardan Sa'd ibn Muaz diyor ki vallahi diyor sen herhalde bizi kastediyorsun. Yani biz Ensarlıları kastediyorsun. Kastın bu. Deyince Aleyhissalatu vesselam evet sizi kastediyorum. Yani benimle istişare edin, bana bir öneride bulunun. Görüşünüz nedir diye istişare için böyle bir teklifte bulunca Muaz diyor ki herhalde sen bizi kastediyorsun. Kastediyorum. Aleyhissalatu vesselam evet diyor sizi kastediyorum. Muaz diyor ki Saadetli Muaz daha doğrusu muhakkak biz sana iman ettik. Seni tasdik dedik. Yani doğruladık. Ve Getirdiğin şeyin Allah'tan getirdiğin şeyin hak olduğuna şahitlik et. Sana ahitlerimizi, sözlerimizi verdik. O Akabe'yi kastediyor. İtaat edeceğimiz, dinleyeceğimiz üzere her türlü sözü verdik. Sen ey Allah'ın Resulü. Murad ettiğin, kastettiğin şey neyse, ne istiyorsan onu yerine getir, icra et. Biz seninle beraber beraberiz. Seni hak olan, hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ee bizi denize sürmek istesen, denizin içerisine götürmek istesen, denize dalsan biz seninle dalarız. Allahu ekber. Ve bizden hiçbir kimse geriye kalmayacak. Herkes seninle beraberdi. Ve biz düşmanla karşılaşmaktan yana da böyle hoşnutsuz değiliz. Bunu kereh görmüyoruz. Biz harpte sabırlı kimseleriz. Sabredenleriz. Ve karşılaşma anında da sadık kimseleriz. İhanet etmeyiz diyor. Sa'd ibn-i Muaz. Umulur ki Allah senin bizden yalan senin gözünü aydınlık kılar diyor. Yani seni memnun, memnun eder diyor. Bizim bu davranışımızdan dolayı, bizim yapacağımız işlerden dolayı Allah seni umunur ki memnun edecektir. Gözünü aydın edecektir. Diyor. Şu sadın konuşmasına bak, şu fedakarca konuşmaya bak. Sübhanallah. Ve Allah'ın bereketi üzere bizimle beraber yürü diyor. Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Harekete geçiyor. Bir başka rivayette kardeşlerim diyor ki Sadır'ın var. Herhalde sen diyor Allah'ın senin için ortaya çıkardığı bir iş için çıktın. Bu e bunun için yani savaşa çıktın. Bunun için dışarıya çıktın. Medine'den dışarıya. Allah'ın seni çıkarttığı şeye, ortaya koyduğu senin için var ettiği şeye bak ve onu icra et. Yani Allah Azze ve Celle senden ne murat ediyorsa onu yerine getir. Dilediğin kimsenin iplerini bağla. Dilediğin kimsenin ipini de kes. Yani sana olan bağını kes. Dilediğine düşmanlık edebilirsin. Kızabilirsin, düşmanlık edebilirsin. Dilediğine de sulh ilan edebilirsin. Dilediğin kimseyle de barış yapabilirsin. Bizim mallarımızdan İstediğin şeyi al. Ve istediğin şeyi de ver. Ve mallarımızdan aldığın şey bize daha sevimlidir. Terk ettiğin şeyden bize daha sevimlidir. Ne alırsan biz ona memnunuz diyor. Bu kadar fedakadlar. Radiyallahu anhum ve radu Her şeylerini feda etmişler. Aleyhissalatü vesselamın emrine, ona itaat etmeye, Yani ağzından çıkan her şeye muti, itaatkarlar. Böyle olmak gerekiyor. Yani, yani bir hadis geldiğinde a.s.m'dan bir hadis geldiğinde sahih bir hadis ona boyun bükük her şeyimizi feda etmemiz gerekiyor. Tabi bu anlayış bir bilenin bir menhecin bir metodun ölçüsünde olması gerekiyor. Ensar'ın, bakın teslimiyeti sonsuz kardeşler. Her şeylerini feda etmişler. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü deyince akan sular duruyor orada. Allah'a ve Resulüne sonsuz bir itaat var. Burada bizde çıkacak çok önemli dersler var. Allah-u Teala hakkıyla hakkıyla Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlardan, sözünü tutanlardan eylesin. Aleyhisselatü Vesselam'ın sadın bu sözüne çok seviniyor. Nasıl sevinmesin ki? Çok mutlu oluyor. Ve hemen harekete geçiyor. Diyor ki, yürüyün. Ve size müjdeler olsun. Muhakkak Allahu Teala iki gruptan birini bana vaat etti. Yani ya o Ebu Sufya'nın bulunduğu kervan yahut da müşrikler. Mekke'den gelen savaş için Bedir'e çıkacak olan o grup Kureyşlilerin, müşriklerin grubu. ikisinden birini bana vaat etti diyor. Vallahi diyor ben kavmin bu müştüklerin ölüp düşecekleri yeri görüyor gibiyim diyor. Allahu akbar. Bakın istişare ettikten sonra onlara müjde veriyor. Yani onları teşvik ediyor. Yönlendiriyor. Çok önemli. Önce istişare ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok. Biraz sonra bu savaşla ilgili şeyleri de söyleyeceğim yine istişareye son derece önem veriyor. Ebne Mesud'un rivayetinde Muharrede gelen bir rivayette El Muktamed'i esved'e yani şahit oldum diyor. Ne Re Ali vesselama geliyor. Ali vesselam müşriklerin aleyhine dua ediyordu. Yani hep dua ediyordu. Öyle deyince Muktadibni esved Biz sana beni İsrail'in dediği gibi demeyeceğiz. Az önce söylediğim gibi. Sen ve Rabbin git savaşın biz oturacağız demeyeceğiz diyor. Lakin biz seninle sağında, solunda, önünde, arkında savaşacağız. Seninle birlikteyiz diyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın yüzünde böyle bir parlaklık meydana geliyor. Sevinçten o kadar seviniyor İşte bu istişaresi kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam bu istişaresi Medine'den çıktıktan sonraki istişare. Yani savaş hemen olmadan önce. Savaşın hemen öncesinde ikinci kez yaptığı istişare. Yani durumu kontrol ediyor. Acaba ne durumda? Özellikle Ensardan görüşlerini istiyor. Onlarla meşvere ediyor. Yani ne durumda? Acaba gerçekten kararlılar mı? sonuna kadar yardım edeceklerimi sonuna kadar sözlerine sadıklar mı ve onlar da en güzel şekilde sözlerine sadık olduklarını ifade ediyorlar ve sonuna kadar devam ediyorlar. sonra Ali İsraat ve selam bu imanlı tayifeyi grubu tağutların bu zalimlerin öldürülüp düşüleceği yere kadar götürüyor. Zefran adındaki o bölgeyi terk ediyor. Senayel Asafir adındaki böyle yoğun e, dağların bulunduğu, sık dağlıkların bulunduğu yere, yerden Bedir'e e, getiriyor. Orada bir bölge var. Eddebbe diye. Oraya kadar indiriyor. Ashabının. Orada da Hennan e, Denilen bir bölge var. Sağ tarafta. Yani böyle e, dediğim gibi sık dağlıkların olduğu bir yer. Oraları falan terk ediyorlar. Nihayetinde o bölgeyi de geçiyorlar ve Bedir'e geliyorlar. Bedir'in yakınlarına geliyorlar daha. Doğrusu. Aleyhisselatü Vesselam orada yine haberleri araştırmaya çalışıyor. Yani etrafta ne gibi şeyler oluyor, oluyor bitiyor. Müşrikler neredeler? Kervan nerede? Ordu nerede? Bunun haberini böyle dakik e, çok ince ayrıntısına kadar araştırmayı e, devam ettiriyor. Kendisiyle birlikte ordu bir yerde konaklıyor. İslam'ın yani, bulunduğu insanlar bir yerde o Bedir'in yakınlarında konaklayınca kendisiyle birlikte bir adam, o da e, İbni Hişam'ın haber verdiğine göre Abu Bakr radıyallahu anh böyle Biraz onun tarafa çıkıyorlar. Yani araştırma amaçlı. Sonra bir yaşlı bir adamla karşılaşıyorlar. Yaşlı adama Kureyşin müşriklerin halinden soruyor. Nedir onların hali? Haberin var mı diye. Ama kendilerini de tanıtmıyorlar bu arada. Muhammed ve ashabı, arkadaşları ne durumda? Ne biliyorsun diye adama yani böyle soruyor. O değilden derler yani bizim tabirimizde. O da diyor ki, siz diyor, o yaşlardan adam, kim olduğunuzu söyleyince kadar ben size bir haber vermem. Diyor. Tamam diyor, sen bize söyle, sana sorduğumuz cevapları ver, biz de sana kim olduğumuzu söyleyelim diyor. Adam da diyor ki, buna karşılık böyle mi? Evet diyor, aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra adam başlıyor anlatmaya. Eğer bana gelen adam doğru söylüyorsa diyor, Kureyşler işte müşrikler, falanca falanca zamanda çıktılar ve falanca falanca mevkideler diyor. şu an, Yani o anda oldukları mevkiyi, bölgeyi söylüyor onlar. Muhammed ve ashabı da diyor, falanca zaman çıktılar Medine'den, falanca mekanda ve yerdedirler diyor. Gerçekten de adamın söylediği yerde ordu, geride yani. Eğer bana haber veren kimse doğru söylediyse burada diyor. Aleyhisselatü Vesselam alacağı haberi alınca oradan ayrılıyor. Adam diyor ki peki siz kimsiniz? yani Haber verecektiniz. Biz Sudan'ız diyor. <gülüyor> yani onlara o adama doğruyu söylüyor. Kendisinin Sudan olduğunu yani yaratılışının Sudan geldiğini söylüyor. Adam da farklı bir şey anlıyor. Yani Irak'ın suyundan mısınız diyor. Ondan sonra çekip gidiyorlar. Bu harp, istihbarat işi Bu haberleri de alınca ve Vesselam o adamdan uzaklaşıyor. Neyse gece çöküyor kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Ali Zübeyir Sa'd'ı gönderiyor. Yine böyle araştırma yapmak için yani durumlar nasıl diye araştırsınlar diyor onları gönderiyor. Kureyş'in iki kölesiyle karşılaşıyor bunlar gönderdiği öncüler. Bedir kuyularının yanında Onlar su almaya çalışıyorlar Kureyşli müşriklere Orduya su taşımak için gelmişler Ve onları ele geçiriyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a Ordunun yanına geri getiriyorlar O tuttukları iki kimseyi Aleyhisselatü Vesselam'da o arada e, Namaz kılıyormuş ayakta Bu olayı detaylıca sahi, e, Müslüm sahihinde şöyle anlatıyor. Ali Sinatü Vesselam diyor, insanları çağırdı savaş için ve Bedir'e e, ininceye kadar, orada konaklayıncaya kadar oraya kadar geldiler, yürüdüler ve <gülüyor> oraya vardıkları zaman Kureyş'in e, sucuları, su taşıyan kimseleri ile karşılaşıyorlar tabi bu önce kimseler karşılaşıyor ordunun tamamı değil onların içerisinde e, Beni Haccacın siyah bir kölesi var onu yakalıyorlar ve ona ashab Müslümanlar Ebu Sufyan'ın haberlerini soruyorlar yani asıl gaye onun için çıkmışlardı ya Ebu Sufyan ve kervan için Ebu Sufyan ne durumda, nerede nasıl diye o da diyor ki adam köle. Benim bunda bir bilgim yok diyor. Öyle deyince ona dövüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı. Lakin diyor adam Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ümeyye bin Halef bunlar var diyor. Böyle söyleyince işte dedim ya dövüyorlar. bundan sonra ben diyor size diyor haber vereceğim diyor bu işte Ebu Sufyan'dır demeye başladığında aleyhissalatü vesselam e, namaz kılarken diyor ki namazından e, çıktıktan sonra adam diyor size Kureyş'ten bahsettiği zaman doğru söylediği zaman dövüyorsunuz yalan söylediği zaman Ebu Sufyan dediği zaman Ebu Sultan şöyle şöyle diyecek oluyor adam o zaman da bırakıyorsunuz diyor. doğru söylediğinde dövüyorsunuz Ya söylediğinde adamı terk ediyorsunuz. Ali İsrailoğlu selam durumu anlıyor yani. Gerçekten doğru söylüyor adam. Sonra Ali İsrailoğlu diyor ki bu falanca kimsenin düşüp öleceği yerdir. Elini o Bedir'deki bazı yerlere, o Bedir savaşının olduğu yerlere işaret ediyor. Burası falancanın düşeceği, burası falancanın düşüp öleceği yerdir diyor. Diyor ki hadisin ravisi rivayet eden sahabi onlardan hiçbiri aleyhissalatü ve sellem'in işaret ettiği yeri geçemedi. Uzaklaşamadı. O gün orada öldüler. Aleyhissalatü ve sellem'in işaret ettiği gösterdiği yerde ölüyorlar. Gerçekten de. Bu olayı senediyle birlikte şahitli eee Başka bir rivayet şöyle anlat. Rivayette şöyle anlatılıyor. Diyor ki Ali radıyallahu an biz Medine'ye geldiğimiz zaman bize diyor, böyle hoşlanmadığınız şeyler başımıza geldi. Orada hastalandık. Yani böyle veba hastalanına tutulduk. Orada kalmayı da pek istemedik. Yani hoşlanmadık diyor. Ve oranın meyvesini falan da elde ettik ama orada kalmaktan hoşlanmadık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bedir'in haberini verdi ve e, Bedir'e doğru nihayetinde hareket ettik diyor. Yani Kureyşlerin çıktığını haber verince müşriklerin biz de Bedir'e doğru hareket ettik Bedir kuyusunun yanına kadar geldik ve müşrikleri biz geçmiştik diyor. Onlardan önce gelmiştik. Ve orada iki tane adam bulduk diyor. Ali radıyallahu anh. Onlardan bir tanesi Kureyşli, biri de Utbe bin Muayyid'in kölesi. Köle bir adam. Kureyşli diyor, Kureyşli adam bizden, yani o müşrik, kurtulup kaçtı gitti. Ama Ukbe'yi diyor, Ukbe'nin Mevla'sını yani kölesini yakaladı ve ona sordu kaç kişiler, yani Kureyşliler, ordu kaç kişi? Gelen müşrikler kaç kişi? diye ona soruyor. Vallahi çok diyor adam. Onların adedi çok. Ve kuvvetleri de, böyle güçleri de çok şedittir diyor. Müslümanlar, adam böyle söyleyince başlıyorlar vurmaya, dövmeye. Nihayet Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriyorlar, döverek. Ondan sonra Aleyhissalatü Vesselam soruyor, o yani geldiğin adamlar, proyeştirmeçlükler, kaç kişiler? Onlar çok diyor. Adetleri çok, kuvvetleri de çok şediddir. Çok güçlüler diyor. Aleyhissalatü Vesselam ondan haber almaya çalışıyor. Ama adam imtina ediyor. Tam olarak söylemeyetken imtina ediyor. Bu söver Aleyhissalatü Vesselam bak hiç vurmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Diyor ki kaç tane diyor Bir günde kaç tane onlar için deve boğazlanıyor diyor. Ondan sonra adam diyor ki her gün için 10 tane diyor. Her gün için 10 deve boğazlanıyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o zaman onlar bin kişiler diyor. Çünkü diyor her bir deve yüz kişiliktir diyor. Yüz küsür yüz küsür kişiliktir. Onlar bin kişi o zaman diyor. Allahu akbar. Yani şu dehaya bak, şu ze zekaya bak. Bu işler İsraat ve askeri zekasını, dehasını gösteriyor, dehasını gösteriyor diyor müellif. Yani Ali İsraat ve İsram burada olaylara vakıf, duruma vakıf eee insanlar <gülüyor> seri halindeyken Savaş halindeyken ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Nasıl hareket ediyorlar? Bir kişiye, 10 kişiye, bin kişiye ne kadar şey gidiyor? Az çok onların malumatı var. Ve son derece keskin bir zeka ve görüşe sahip. Ve isabet de ediyor. Gerçekten de dediği gibi. Yani ve aleyhissalatü vesselam'a Cebrail gelip bildirebilirdi. Allah Azze ve Celle'den bunu talep edebilirdi. Ama bunlar hep bize örnek. Yani gerçek komutanlara Allah'ın ordusunun komutanlarına bir örnek bunlar gayret etmek gerekiyor aleyhissalatü vesselam gayret ediyor yani orada ne yapıyor Allah'ın kendisine verdiği zekayı kullanıyor ve tespit ediyor müşriklerin adedini apaçık bir şekilde tespit ediyor İbni İshak'ın haber verdiğine göre kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına dönüyor. Ee, akşamladığı zaman o hani yaşlı bir adamla karşılaşıyordu ya, bir yere gidip araştırıyor, sonra tekrar ashabına dönüyor ve akşamladığı zaman da e, Ali İbni Ebi Talip, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas ashabından bir grubu gönderiyor aynı olayı anlatacağım, biraz daha değişik şekilde. Onlar, Bedir kuyularının yanında haber araştırmaya gidiyorlar. Acaba ne oluyor, ne bitiyor diye. Az önce söylediğim gibi, Kureyş'in sucularıyla karşılaşıyorlar. O malum olan insanlarla ve onları, ikisini de getiriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazda ve onlara, Kureyş'in haberlerini soruyor, şey, ııı, Haber soruyorlar ama asıl kasıtları Ebu Sufyan hakkında bilgi edinmek. Ebu Sufyan'ın durumu nasıl, kervan nerede, ne şekilde filan. Bu şekilde e, bilgi almak istiyorlar. Ama adam Kureyş'ten bahsediyor, müşriklerden bahsediyor. Dövüyorlar. Aşırı'ya gidince, İbn-i rivayetine göre, dövmedi Aşırı'ya gidince Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> rukusunu yapıyor, secdesini yapıyor. <gülüyor> Sonra selam veriyor. Diyor ki size doğru söylediği zaman dövüyorsunuz. Yalan söylediğiniz zaman zaman da siz onu bırakıyorsunuz diyor. Diyor ki adama o getirdikleri esire bana diyor Kureyş'ten haber ver. Tamam Kureyş'ten haber ver. Onlar kimlerdir diye. Nasıl birileri? Kaç kişiler anasında? Adam da diyor ki Onlar diyor şu vadinin uzak tarafındalar. Ayette de öyle geçer zaten. Yani Bedir'e yakın ama Mekke tarafında uzak taraftadılar. Adetleri ne kadardır? Çok büyüyor. Ve kaç kişiler deyince bilmiyorum diyor adam. Hemen aleyhissalatü vesselam. Yani bir günde kaç tane deve boğazlanıyor onlar için, yemeleri için. Bazen diyor bir günde dokuz bazen de 10 tane diyor. Bu da başka bir rivayet. O zaman diyor onların adedi bin kişiyle dokuz yüz kişi arasında diyor. Subhanallah. Tam bir tespit yapıyor. Adam diyor ki onların içerisinde Kureyş'in ileri gelenlerinden var. Ne kadar böyle zorba, cabba Kureyş'i idare eden lider kimse varsa hepsi çıkmış Bedir'e. Sadece kim çıkmıyor? Geçen hafta söylediğim gibi Ebu Leheb. Ebu Leheb çıkmıyor. Utbe bin Rabiyah, Şeybe bin Rabiyah, Ebu'l-Bukhteri ibn Hişam, Hakim ibn Hizam, bu adam yalnız Hakim ibn Hizam, çok değerli bir sahabi, bu Bedir'de, anlatıldığına göre Bedir'de, savaş olmadan önce Müslüman oluyor. Onun kısası inşallah gelirse anlatacağım. <Gülüyor> Nafel ibn-i Hüveylid, Haris ibn Amr ibn-i Nevfel, Tuayme, Tuayme binti Adi ibn-i Nevfel, Nadir ibn Haris, Zema bintil Esved, Ebu Cehil bin Hişam, bunu malum biliyorsunuz, Ümeyye binti Halef, Süheyl bin Amur, bu, bu da Süheyl bin Amur da sonradan Müslüman oluyor, Müslümanlığı çok güzel oluyor. Hatta bunun hakkında herkese ve halde Süheyl bin Amur, Allah Azze Betua Celle beddua etme diye emir gönderiyor. İnşallah geldiği zaman söyleyeceğim. Amir bin Abd, Abduvud. <gülüyor> Bir fotoğrafı <futun> ismi. <gülüyor> Bu adamlar çıkıyorlar. Kureyş'in ileri gelenleri. Ne kadar zorba insan varsa. Ali selamü insanlara ashabına yaklaşıyor ve diyor ki işte diyor Kureyş'in ciher paraları diyor. Size kendi Mekke diyor Kureyş'in ciher paralarını sizin önünüze sunuyor diyor. Daha yani çok değerli insanlar. Ama Kureyş on yıldır devam eden bu mücadeleyi kesin bir şekilde bitirmek istiyorlar. Kureyşli müşteriler. Aleyhisselatü Vesselam ashabına bakıyor. Muhacirler mallarını canlarını feda etmişler. Yani onlara şöyle bir nazar ediyor yani. Ensara bakıyor varlarını yoklarını feda etmişler bu din uğruna, Allah'ın dini uğruna geleceklerini hazırda olan şeylerin her şeylerini feda etmişler ve çok basit bir emirle aleyhissalatü vesselamın emrine riayet edip Medine'den dışarı çıkmışlar savaş için böyle bir bakışla bakıyor onlarla istişare ediyor onların durumunu kontrol ediyor az önce söylediğim istişareyi onların kesin kararlılığını görünce yoluna devam ediyor. Yani e, savaştan vazgeçmiyor. Ve bu ashabını bu müşriklerin, ileri gelenlerin zalimlerin düşüp helak olacağı savaş meydanına götürüyor. Tabi onlardan gelen bu sağlamlık, onlardan gelen bu eee kararlılık neticesinde aleyhissalatü vesselam çok rahat ediyor kalbi rahat, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor geceyi o geceyi sessiz, sakin bir şekilde geçiriyorlar Ebne-i haber verdiğine göre Kureyş ve Gusvâ denen yere yani vadinin uzak tarafında konaklıyor o zaman vadiye bir karanlık çöküyor Resulullah ve Vesselam <gülüyor> o gece e, dua ile geçiriyor ve bir de yağmur yağıyor. Hafif bir böyle yağmur yağıyor. Ama Aleyhissalatü Vesselam e, ve ashabı yürümekten imtina etmiyorlar. Devam ediyorlar. Yalnız Kureyşli kafirler yürüyemiyor. Onlar güç yetiremiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle bir yağmur yağıyor ve nihayetinde o konak, asıl konaklayacakları savaşın olacağı bölge, bölgeye kadar mıntıkaya kadar Medir'in yakınındaki o kuyun yanına kadar geliyorlar burada e, asıl yerlerine geçmeden önce aleyhissalatü da bir sahabe ve o bir istişarede bulunuyor Hubbabi ibni Mındır bu rivayet esasen e, zayıf ancak müellifin haber verdiğine göre böyle şeylerde rivayet etmekte bir mahsur yok demek istiyor buna izin verilir diyor zaten siyer kitaplarında da geçer bu diyor ki Allah'ın Resulü şu an diyor konakladığımız yer Allah Azze ve Celle'den mi gelme yani onun emri mi yoksa bu bir harp de, hile harp savaş işi mi yani bundan dolayı mı Bir tuzaktan dolayı mı yapıyoruz? Yani bu bir görüş müdür diyor. Bu görüş, harp işi mi? Yoksa Allah Azze ve Celle mi bunu sana emretti demek istiyor. O da hayır diyor. Bu bir görüşten dolayı. Harp için, savaş için diyor. O zaman diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor. Burası uygun bir menzil, yani uygun bir konak değil. Bizim durabileceğimiz uygun bir yer değil. İnsanları diyor, yürüt. takip böyle Bedir kuyularının olduğu yere kadar gelsinler ve o kuyulardan bir tanesini diyor biz kendimize Müslümanlar olarak alalım, önünü açalım, orayı bir havuz yapalım, oradan biz içelim. Ve o kuyuların gerisindeki yani müşriklere yakın taraftakileri ise tamamen batıralım. Onları diyor şey yapalım, kapatalım diyor. Oraya yakın şey yapalım, duralım. Oraya yakın konaklayalım ki biz sudan istifade edelim onlar edemesinler diyor. Aleyhissalâtu vesselâm da bu görüşü kabul ediyor. Çünkü harp hiledi. Sahip'in hadisinde geldiği üzere el harba hid'atun diyor. Aleyhissalâtu vesselâm bu görüşü kabul ediyor. Nihayetinde o Bedir kuyu oraya kadar geliyorlar. Bir kuyu bırakıyorlar. Önünü de kardırıyorlar. Böyle havuz yapıyorlar oradan içmek için. Diğer kuyuları da aleyhissalatü vesselam emir veriyor. Kapatın diyor. Çökertiyorlar onları. Da. Müslümanlar bu mevkiye geldiklerinde o kuyunun dibine geldiklerinde Sadibdi Muaz bir teklif sunuyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü senin Yani komuta e, ettiğin yeri olması lazım. Yani bir karargahın olması gerekiyor. Savaşta nelerin ortaya çıkacağı belli olmaz. Belki e, bir tuzak kurulur. Hainler, düşmandan gelecek haince bir saldırı ile hainler bir zarar verebilir. Sana bir yer ayağlayalım demek istiyor. Aleyhisselatü Vesselam'a böyle çadır gibi bir gölgelik yapılmasını teklif ediyor Muaz, Sa'd İbni Muaz Ensardan ve ona nihayetinde e, öyle bir yer yapılıyor diyor ki Sa'd İbni Muaz, İbni İsa'nın rivayetinde Ey Allah'ın Resulü biz senin için bir böyle çadır gibi bir yer e, yapalım, sen orada kal e, durursun ve senin için orada da binitler hazırlarız Biz düşmanla karşılaşırız. el Eğer Allah bizi güçlü kılar, yani bize zafer verirse, zaten bu istediğimiz bir şey. Yok böyle olmazsa, yani bize bir şey olacak olursa diyor, fedakallığa bak. Sen o zaman o binitlerin üzerine binersin, o gerideki binitlere binersin ve arkandaki kimselere, yani Medine'deki kimselere katılırsın diyor. Vallahi diyor onlar, Bir, onlar diyor yani gerideki kimseler Medine'deki kimseler seni korurlar seni müdafaa ederler ve bizden daha çok seviyorlar eğer böyle bir savaş olacak, olacağını bilselerdi onlar da diyorsun sana yardım için çıkarlardı diyor. böyle yapalım diyor aleyhissalatü vesselam buna da çok seviniyor ve dua ediyor sonra ordusunu hazırlıyor savaş için orduyu hazırlıyor Bu arada tabi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini böyle huzura eriştirecek e, vahiy geliyor. Bu müşriklerin öleceğine dair, katledileceğine dair. Müslümanlar e, o savaşın öncesindeki geceyi az önce söylediğim gibi e, böyle sukun sakinlik üzere geçiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da bütün orduya bakın bütün orduya bekçilik yapıyor. Herkes uyuyor. Ama o ayakta Rabbisine dua ediyor. Şuna bak. Yani komutan ayakta sabaha kadar dua ediyor. Bütün ordu uyuyor. Ve ayetler geliyor kardeşlerim. Allah Azze buyuruyor ki اِذْ يُغَشِيُكُمُ النَّاسَ اَمَنَةً مِنْهُ Sizi diyor ondan bir emniyet güvenlik dolayısıyla bir böyle uyuklama kaplamıştı. Sizi bir uyuklama hali almıştı. وَيُنَزُّنَا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَعَا Ve sizin üzerinize bir semadan su indiriyordu, yani yağmur indiriyordu. Zafer olacağı zaman genelde böyle bir yağmur yani hafif bir yağmur. Bu suyu, bu yağmuru indirmesindeki maksat Allah Teala açıkladı. Diyor ki: "Liyuzaheerakum bihi." Onunla sizi temizlemek için. Şeytanın pisliğini sizden gidermek için. Ve, ve, ve kalplerinizi bağlamak ve ayaklarınızı sabit kılmak için dedi. Yani o yağmur yağınca çok rahatlıyor. Biraz da uyuklama hali tutuyor. onun neticesinde rahatlıyorlar. Kalpleri huzura sukuna eriyor. Safa sağlam oluyorlar. Yine Ahmet'in rivayetinde kardeşlerim Ramazan'ın bugünler Ramazan'ın 17. gecesi diyor ki ali radıyallahu anh, bizden hiç kimse kalmamıştı diyor. Hepsi de uyumuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir ağacın altında ağaca doğru daha doğrusu namaz kılıyordu. Ve sabaha kadar dua etmişti diyor. Bizde o zaman diyor yağmurdan böyle e, bir görme e, şeysi engeli olmuştu. Yani bir zayıflık meydana gelmişti göremiyorduk diyor yağmurdan diyor ve ağaçların altına ve kalkanlara altına sığınmıştık diyor yağmurdan dolayı onları yani yağmura karşı bir şemsiye ediniyorduk diyor aleyhissalatü vesselam dua ederek geçirdi ve dedi ki diyor şöyle diyordu diyor, duasında ey Allah'ım eğer sen bu grubu yani bu benim beraberimdeki müslümanları öldürecek olursan helak edecek olursan Yani Kureyş tarafından, müşrikler tarafından sana ibadet edilmez. Böyle dua ediyor. Başka şeyler de söylüyor. Sabah olunca namaz diye nida ediyor. İnsanlar namaza toplanıyorlar. O bulundukları yerlerden çıkıyorlar. Ağacın altından falan. Namaza duruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra onları savaşa teşvik ediyor. Adım adım ödülüyorlar. Sonra safları böyle tanzim ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Daha önce hiç tanzim edilmediği şekilde değişik bir tanzimle tanzim ediyor. Safları oluşturuyor savaş için. Hazır hale getiriyor. Normalde eğer sayılar denk olursa ordunun sayısı böyle hücum edecek ve geriye kaçacak şekilde bir tanzim yapılırmış. Ama orada Aleyhisselatü Vesselam anladığım kadarıyla değişik bir tanzim. Değişik bir böyle savaş hali, düzene alıyor. Çünkü her iki ordunun e, savaşçı sayısı birbirine denk değil. Onun için zarar görmemek için böyle bir tanzimde bulunuyor. Ve Medine'ye de kardeşlerim, Medine'ye de o zaman aleyhissalatü vesselam kendisinin müezzini olan e, Ümmü Mektubu namaz için bırakıyor. İnsanlara namaz kıldırsın diye. Bir de eee Abu ve bin Abdül Abdül Münzuri e, Medine'nin böyle dışındaki Ravha mevkisinden geri çeviriyor. Onu da vali olarak Medine'ye bırakmışıyor. bırakmış oluyor. İşleri idare etsin diye. Ve beyaz Sanja o bulunduğu eee askerin bölümü Ee, sancaktarını beyaz sancağı Musab İbni Umeyre veriyor. Ve iki gruba iki bölüğe ayırıyor. Orduyu. Bir tarafına Sa'd bin Muaz komuta ediyor. Diğer tarafına da yani Ensar kısmına Sa'd İbni Muaz. Diğer tarafa da muhacirlere de Ali İbni Ebi Talib radiyallahu anh ediyor. Bu arada iki tane de şey var siyah sancak var. Biri Ali'nin elinde radıyallahu anh, diğer de Ensarlılarla birlikte. Yine bu orduyu tanzim ettiğinde kardeşlerim, sağ tarafa Zübeyir bin Avvam, sol tarafa Mıktad ibni Amr'ı komutan olarak tayin ediyor ve ön tarafa Gays ibni Ebi Sağsa, çok değerli bir, çok zeki bir komutan burada. Onu komutan olarak tayin ediyor. Geri kısmını da kendisi idare ediyor. Bu arada Mekke ordusu, Kureyşliler geceyi Udvetül Gusba'da, o Bedir'in yukarısındaki vadinin üst tarafında, Bedir'e uzak tarafta geceliyorlar. ve sabah olduğu zaman bir gözcü gönderiyorlar ki gözcü ya yani müslümanların hali nedir bir tahminde bulunsun ne yapıyorlar ne ediyorlar bunu araştırsın diye. Bu topluluk Ümeyr <gülüyor> bin Vehb el adındaki bir adamı Müslümanlar hakkında bilgin gelsin diye gönderiyor. O şöyle askerin etrafında böyle atıyla bir dolaşıyor. Diyor ki bunların adedi Müslümanların adedi 300 yüz Ama siz bana bir müsaade edin. Ben bir tuzak falan var mı bir bakayım diyor. Vadının ortasına iniyor. Sağına çıkıyor. Sonuna çıkıyor. Bakıyor bir şey yok. Ama develeri görüyor. Müslümanlara ait develeri görüyor. Ve Kureyş'e diyor ki ben diyor bu Kureyş'i şey Müslümanların ölülerini taşıyacak develeri görüyorum diyor. Onlar ölü taşıyıcılar diyor. Ve diyor onların elinde sadece size engel olacakları kılıçları var. Başka bir şeyleri yok diyor. Sizden diyor birini öldürmeden birisi öldürülmeden onlardan birisi öldürülmeyecek. Eğer onların onlar adetlerince sizden birilerini öldürülürse sizin için o zaman yaşamak yok Diyor. Yani sizin kendi adetlerince sizden adam öldürürlerse 300 küsür kişi kadar o zaman sizin için yaşamanın bir anlamı yok diyor. Bu haberci adam. Buna benzer ifadeler söyledikten sonra Kureşin arasında müşkülerin arasında bir çatlak meydana geliyor. Hilak. Yani savaşa e, çıkılmasın geri dönülsün diye. Özellikle Utbe bin Ebi Rabia' dönmeyi istiyor. Saça çıkmadan ge geriye gidelim diyor. Dönelim diyorlar. Ve Amr bin e, Hadramiye bu adam da e, kardeşi öldürülmüş. Ubbe bin Ebi Rabia ile yeminli kimse. Anlaşmalı kimse. Anlaşmalı olarak bu savaşa çıkmışlar. Buna adam gönderiyorlar bu adam da Hakim İbni Hizam deminki bahsettiğim adam o geçen konuşmaları aktarınca kardeşlerim Utbe bin Rebiyya'ya geliyor bu e, Hakim İbni Hizam ey Ebu'l-Velid diyor sen Kureyş'in büyüklerinden birisin efendi birisisin sana itaat edilir sen sonsuza dek senin Adın hayırla anılmasını istemez misin diyor. O da diyor ki "Ey hakim nedir yani bu ne demek istediğin nedir?" deyince insanlara söyle geri dönsünler. Ve sen diyor yeminli olduğun anlaşma ol olduğun kimsenin yükünü çekersin. Yani onun eee Ebubekir radıyallahu. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü. Allah'a olan bu münacatın yeter. Allah sana vaadini yerine getirecektir diyor. Allahu akbar. Allah sana söz verdiği sözünü yerine getirecektir. Yeter ay Allah'ın Resulü. Yani zor zamanda, sıkıntı anında aleyhissalatü vesselamın duasına bakın ya. O kadar içten, o kadar yolunmadan, bitmeden Allah Azze ve Celle'ye münacaat yapılır. Burada bize bizim için çok önemli bir örnek var. Yani duada ısrarcı olmak gerekiyor. Ya koskoca bir peygamber Allah Azze ve Celle dilese Her şey onun emrine ver. Bir anda o müşrikleri yok kadar melek ordularıyla. Ama Ali İsraat ve sünnem üzerine düşeni yapıyor. Hep örnek oluyor Ashabına ve bize. Ana üzerecenle iz testekitu rabbekum fettecabe lekum. Siz Rabbinizden indat istiyordunuz, yardım istiyordunuz, size icabet etti. فَاسْتَجَابَ enni اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفٍ مِنَ الْمَلَٰيكِ تِمُرْدَفِينَ Peş peşe meleklerden bin kişiyle sizi destekledi diyor. Evet. Bedir'de Allah Azze ve Celle meleklerle Müslümanların ordusunu destekliyor. Ve melekler ayette geldiği üzere onların parmaklarına, kollarına ve boyunlarına vuruyordu. Neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Gelecek inşallah onlarla ilgili sahneler. Bir başka rivayette kardeşler Bedir günü Ali sırat müşriklere bakıyor, onları çok görüyor. Ashabını da az azım suyu. Rükûye diyor, secde diyor yani namaz kılıyor. Namazında diyor ki ey Allah'ım beni bırakma. Ey Allah'ım beni yalnız bırakma, beni terk etme diyor. Allah'ın bana vaat ettiğini, vaadını, sözünü yerine getir diyor. Evet. Böyle dualar ediyor. Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyhi Buhari'nin şarihi biliyorsunuz. Vesulü'l-Esrat meslan diyor. Nebilerin sonuncusu olduğunu biliyordu. Eğer beraberindeki bu insanlar yani ordusu helak olacak olsa o zaman ibadet edecek. Allahu Teala Celle Hak ile ibadet edecek. Kimse kalmayacak. Kalmayacak diyor. Müşrikler putlara ibadet etmeye, Allah'tan başka şeylere ibadet etmeye devam edeceklerdi. Yani, burada kastedilen diyor, bu şeriatla, senin indirdiğin şeriatla ibadet edecek kimse kalmaz diyor. Bu şekilde açıklıyor İbni Hacer, rahmetullahi aleyh. Son bir hadis, Ebu Davud'da gelen bir hadiste, Amr İbni As, a.s. diyor, e, Bedür günü, 300 15 kişiyle. Bu sayı biliyorsunuz geçen hafta da söylemiştim. 315, 314, 319 bunlar farklı farklı rivayetlerde geliyor. Ee, yine bu alimlerimizin ifadesiyle bazen bu sayının içerisinde Hatice Hatice'nin kendisi bir de sonradan savaşa da dahil olanlar katılmamış veya katılmış haliyle e rakamlar değişiyor diyorlar. Ama 310 küsur kişiler nihayetinde. Aleyhissalatü Vesselam duasında şunları diyor bakın. O 310 kişi 315 kişi Bedir günü görünce bir de müşriklere bakıyor. Diyor ki ey Allah'ım bunlar diyor yani bu benim beraberimdeki kimseler aç. Onları doyur. Ey Allah'ım Onlar diyor yaya kimseler. Onları bindir. Yani onlara binek ver diyor. Allah'ım onlar çıplak kimseler. Onları giydir. Allah Azze ve Celle Bedir'i onlara nasip ediyor. Bedir'i de fethi, zaferi nasip ediyor. Ve onlardan her biri yanında bir veya iki deve ile birlikte giyinmiş, doymuş olarak Medine'ye dönüyor. Allah Azze ve Celle Resulü'nün duasını yerine getiriyor. Bu savaşın öncesindeki şeyler. Daha savaşa girmedik. Bedir Harbi'ne. Oraya inşallah nasip olursa bir dahaki derse gireceğiz. Hâdâbâllâhü âlemle sallallâhü âlâ nebînâ Muhammed subhânekeallâhüme ve behamdâ eşhedün lâ ilâhlen teseffarîkû ve tûbû uleykû.